İbne Ömer'e şayet dört kişi olununca iki kişinin fısıldaşmasının hükmü nedir diye sorulunca İbne Ömer Allah onlardan razı olsun sana zarar gelmez, caizdir diye cevap verdi. İmam Malik El Muwatta adlı kitabında şöyle rivayet eder: Abdullah bin Dinardan.